Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve 10. Radyo Şenliğinde buradayız tekrar Stüdyolardan pek ayrılacak halimiz Olmuyor ama 10 senenin de nasıl geçtiğini Doğrusu baş döndürücü bir hızla Nasıl geçtiğini de Hatırlayamadık Ayrılmamız gerektiren bir şey de işte yok çünkü her şey zaten yeterince Keyifli gidiyor bence çünkü 64 kişiye Ulaşmış olduk bugün itibariyle. Evet, 49 destek daha geldiğinde şu dakikadan yayın bitene kadar 49 destek geldiğinde geçen senenin üçüncü günü aynı günü yani bugünle aynı oranda aynı sayıda destekçiye ulaşmış olacağız. Bu da bir miktar olsun içimizi rahatlatmış evet, olacak. Yani büyük zorlu bir gayret. Evet. Emin Altanla beraberiz dinleyicimiz, destekçimiz epey bir zamandır. Da yollarımız zaman zaman kesişiyor. Şimdi stüdyoya girmeden önce hemen onu konuşuyorduk farklı biçimlerde, farklı sanatsal faaliyetlerde ya da kültürel faaliyetlerde de yolumuzun kesiştiği noktalar olmuş. Ama zaten açık radyo böyle bir kavşak noktası da olmaya çalışıyor ister istemez. Heh, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyor. Merhaba. Merhaba. Ee, çok teşekkürler davetiniz için çok teşekkür sevindim. ederiz geldiğiniz için. Evet, şimdi siz anlatın. Sözünü size bırakalım. E, en zor soru. Evet. E, gelirken de tedirgindim. E, ama... E, ...şeyi hatırladım gelirken... ...sanıyorum ilk yılından beri... ...ben e, dinleyicinizim. ilk. ...birkaç aylık süreçten itibaren... ...sanıyorum 1995 ve... ...1995 yani... ...doğru olsa gerek evet... ...ve hatırladığım... E, ...siz oğlunuzla birlikte Açık Gazete... ...sunardınız e, 95 doğru... Evet, evet. ...büyük evet, oldum... E, ...sonradan evet, da e, ondan sonra da... ...ortancı devam ettim... ...çok dinlerdim ben o süreci ve... E, e, ...zaman zaman... ...uyukladığını işte... <gülüyor> sizin onu <gülüyor> ikaz ettiğinizi, onun işte mahmur gözlerle ben öyle algılıyordum. Evet. <gülüyor> Siz ama baba <gülüyor> dediğini. Evet, o saniye Ege, Ege. Egeydi değil evet, mi? Evet. evet. Yani o, zaten büyük. O günlerde nerede ben de Başladık. De. O başımıza abi, evet. bu tatlı belayı saran <gülüyor> Ege. E, e, Cemdi. Ondan sonra da e, Hı -hı. ama Cem ayrıldı kısa süre sonra. Ondan sonra da biz kolundan tutup işte tam anlamıyla sizin de biraz önce anlattığınız gibi <gülüyor> kolundan tutup sabahın ilk... köründe yataktan sürükleyerek kaldırıp atıyorduk diye Bir kere de unuttum ben onu. <gülüyor> o, o hikayeyi biliyorum o çok ünlü. Çok konuşuldu. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan evet. yani taksiyle yolladılar. Programa yetiştirdiler. Uyuyordu çünkü. <gülüyor> yani e, evet, o günlerden şimdi... beri ben dinleyicinizim. Ee, hala da keyifle, ilgili programları dinliyorum. Yollarımız zaman zaman kesişiyor dediğiniz gibi. Bu baya e, yani hala ümidiniz var yani bizden. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ve yayılmalı tabii bu tür dayanışma platformları başka kurumlarca da model alınmalı. Buna inanmamız gerekir. Evet, evet. Ve ...olacağını düşünüyorum. Evet, yani başka kurumlarla... ...model alınması... ...fikri de çok... ...önemli bir nokta bence ve bizim... ...yarı bilinçli halimizde... ...ilk daha... ...şeyde... ...daha ortada radyo falan yokken... ...ama bir manifesto... ...bende de bir manifesto merakı olduğu aşikar yani <gülüyor> <Kusuralarda> <gülüyor> Ama de. başlangıç noktası açık radyodur galiba manifesto merakınızın. Yoksa ee, evet. daha önce. Yok. öncesi? Değil ondan öncesi komünist manifesto. <gülüyor> <gülüyor> o biraz önce ama. <gülüyor> evet. o, o zaman farkı. Yani şey var... E, ...ilk kuruluşta böyle biz açık radyo nedir ne değildir filan tartışmaları yaparken... ...ne olmalıdır diye... Bu sizin söylediğiniz şeyi çok önemsemişiz. Daha sonradan fark Hı -hı. edip dönüp bakıyoruz. Yani biz işte anonim şirket olmak zorunluluğu var. Biliyorum. Biliyorsunuz radyo, televizyon yasası gereği. İşte bizim de aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı eşit pay sahibi 92 orta ortağı olan bir kolektiftik. Ve hissederlerin da her birine ortaklık belgesi olarak o zaman Güzin Hı -hı. Hanım'dan da izin alarak onun büyük zarafetiyle... Ee, rahmetli Abidin Dino'nun birden yüze kadar numaralanmış Tuğralar serisi Hı. taş baskılarından, litografilerinden birini verdik. Ortaklık belgesi hissedarlardan bir belge. birinde. Çok ee, ve çok da güzeldir o Tuğralar gerçekten. Ve arkasında da şöyle bir ibare koymuşuz işte özgür, bağımsız, demokratik haysiyetli duyarlı ve sıra dışı bir radyo kurma projesini 1995'te verdiğiniz bu desteğin Türkiye'de yeni projelere örnek olması dileğiyle evet. diye yazmışız. Yani Siz böyle Sonra ön gördünüz onu görmüşüz. Ben evet. farkında bile değildik bunların yazıldığını aramızda tartışıp böyle şeyler koyarken ama sonradan şimdi dönüp bakınca sizin dediğiniz tamamen evet. bir şey oluyor. Yani bir model çoğalması lazım. Aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Siz peki bu inişli çıkışlı serüven içinde Nasıl takip ettiniz? Neler yaptınız? Ya yani radyoyla. E, radyo benim için hep çok sıcak, çok yakın e, bir ses oldu. E, ne yazık ki dinleme sorunum var. Hani yeri değil belki evet, ama. Yok. E, Yok konuşabiliriz. E, yani bunu daha önce de konuşmuştuk sizle. Evet. Vericinin gücünü ile ilişkili bildiğim kadarıyla. Ayrıca internet üzerinden de dinleme sorunum Vardı, Lanç onu benim. çözdük. Çözüldü. E, bu, bugün de hatta bir kez daha her şeye rağmen bir, bir e, kontrol yapıldı başka başka arkadaşlarımız tarafından. Bir problemimiz yok şu anda yani, internet içinden e, dinlenilene biliniyor. Ve çok e, hakikaten e, ciddi e, şikayet hatta yakınma haykırış diyebileceğim kadar e, şeyler de oldu. Yani ısızlığın ortasında hissediyorum kendimi evet. yani uzak yani İstanbul'da olmayıp da karasal yayından dinleyemeyenlerin çok büyük sıkıntıları oldu ama yani rahatlıkla söyleyeyim ki her konuda bizim büyük hatamız oluyor. Bu seferkinde hiç bayımız yok. Bu son internet kesilmesinde doğrudan doğruya bir e, hizmet veren şirketin e, bir son konuştuğumuzda ama bunun bir hata değil bir maddi güç yani daha yüksek gücü olan bir vericinin daha büyük maliyet olduğunu söylemiştiniz o ulusal yayın için ulusal evet yayın ulusal yayın için. için onu hı -hı. onu zaten düşünmüyor zaten internette evet. gelişip özellikle bu iPhone şeylerle hı, -hı. E, akıllı telefonlar denen şeylerle Hı -hı. aplikasyonlarla çok kolaylaştı bizi dinlemek Hı -hı. yani. E, radyo dinlemek kolaylaştı. E, pek ]leşti. çok dinleyicimiz de özellikle bu öz, destek yayınında özel yayın döneminde de buradan da anlıyoruz. Buradan yapılan geri dönüşlerden de anlıyoruz. Çoğu dinley dinleyicimiz de o şekilde takip ediyor şu anda Hı -hı. radyoyu zaten. Evet. O önemli bir kul var. E, evet. Elbette. Yani başka kurumlara model oluşturmak hakikaten e, o zaman düşünmediğimiz ama sonradan bayağı Hı -hı. E, biz neymişiz be abi gibi de olduk Sezgiler, biraz. Sezgiler aslında o birikimler bir türlü ortaya çıkıyor ve farkına varmayabiliyoruz. Ee, i̇şte siz o metni yazarken e, anladığım kadarıyla değil mi dün Dünan'ın? Evet. Ee, sonuçta e, beklentiler... E, ...farkına varmasak bile e, aşağıdan ortaya çıkıyor. Ve e, yani çoğalmak durumundayız, iletişim kurmak durumundayız, farklı kurumlarda var olmak ve e, bu köprüleri kurmak durumundayız. E, bu bu sezgisel öngörü bizi buraya götürüyor anladığım kadarıyla. Evet. Zaten yani, özür dilerim. Evet. Zaten e, dinleyicilerimizin bilmediği bir kısmı var bu konuşmanın. O da kayda girmeden, yayına canlı yayına girmeden önce yapmış olduğumuz konuşma. Bu öyle bir e, ilham ve ortak düşünce ki belki burası olmayabilirdi ama şu farklı yerlerde, farklı mecralarda da yollarımız zaten kesişmeye devam etmiş bu e, 15 küsur yılda. Evet, e, sizinle evet, pek, çok pek çok kere. Pek çok kere zaten karşılaşmışız. Doğru. Buraya girmeden de karşılaşacağız ee, umarım. ama galiba e, fotoğraf e, münasebetiyle bunların Doğru, çoğunluğu. Doğru o benim özel ilgi alanım. Evet. E, İpsak Fotoğraf Vakfı e, Ulus Fotofest e, bu çalışmalar süresince sizlerle karşılaştık. E, ortak programlarımız oldu. Evet. Konuğumuz oldunuz. Evet. E, bunlar çok değerli. E, bir kere de ben radyonun konuğu olmuştum. Evet, çok... e, Başka bir komşuluk çok ilişkisi mi? E, ha, e, Evet Evet evet. Yani burada tabii e, üzerinde, ne olur kahvenizi de unutmayın. <gülüyor> şey var, e, yani şunu, e, şunu söylemek istiyorum. Yani e, biz e, çeşitli takip etmeye çalıştığımız e, dünya çapındaki işte aktivist olan e, düşünce insanlarının ortaya koyduğu çok önemli bir şey var. Yani bu içinde bulunduğumuz çeşitli boyutlardaki sıkıntıları, çok büyük ekonomik ve ekolojik kriz boyutuna varmış olan artık çöküntüye giden şeyleri <gülüyor> dönüştürmenin ...tek yolu bir kültürel... ...dönüşüm yaratabilmek... ...bunun da ancak toplu bir şekilde... ...yani aşağıdan yukarı doğru... ...taleplerle bir kitle... Kesin. ...hareketi olar, olabilirse... Bir şey, ...güçlü bir taleple... ...çıkabilirsek ancak... ...yoksa kimsenin bize bunu... Aa, ...siz istiyorsunuz... İsteme buyurun. ...istemeden buyurun diye... ...size iyi bir dünya verelim... ...petrol çıkar... <gülüyor> ...çalışmalarından <gülüyor> vazgeçelim filan diyecekleri yok o yüzden tabii bu yani bu aykırı ses diyebilir miyim ee, e, yani ana akım medyanın dışında kalan e, bu aykırı gündemleri öne çıkartan bir e, kurum e, dinleyicileriyle e, kendi kadrolarıyla güç bulacaktır e, başka finans kaynakları ile desteklenmesi de pek mümkün değil ve öyle olmamalı ayrıca. Olmamalı. Evet. <gülüyor> o zaman zaten o işte aim... kimliğini kaybedecek. Kaybedecek. Çok doğru. Yani Amy Goodman'la yaptığımız konuşmada da e, ...mülakatte de demokrasinin efsanevi radyocu kurucusu yani yapamazsınız o zaman dedi eğer silah tacirlerinden reklam alıyorsanız ya da işte <gülüyor> e, petrolcülerden, fosil yakıt. fosil yakıt sanayinden o zaman onun haline yani ne savaşa karşı çıkabilirsiniz ki çok ...çıkıyormuş gibi bir... <gülüyor> ...duruş olur ancak evet. değil mi? Yani o zaman... ...çok iyi hatırlıyorsunuzdur yani... bu ...Irak... E, ...başta olmak üzere istilalara ve işgallere de... ...adam akıllı kuvvetli bir evet. muhalefet... ...etmeye evet. çalıştık e, ve... ...dünya medyasında da... ...öncü bir, önde gelen... ...çok erken evet. davrandıktı yani. Evet. Evet yani çok... <gülüyor> ...benim hani... Sözünüzü kesin mi? Söz ee, hani açık radyo sürecini bir yandan hatırlıyorum. Burada sizlerle konuşurken deprem sonrası Açık Radyo'nun e, 99'da çok önemli katkısı oldu. ve e, ne yazık ki o oluşan heyecan e, istenilen toplumsal dönüşümü yaratmaya yetmedi belki ama o günlerde ben gerçekten bu toplumda bir şeyler değişecek galiba diye düşündüğümü hatırlıyorum. E, şunları yaşadık çevremizde, yakınlarımızda. İnsanlar evlerini açtılar. Hiç tanımadıkları insanları evlerine davet ettiler. Konuk ettiler, giydirdiler. Evet. E, bunun gibi e, bir duyarlılık hızla yükseldi. E, ancak... ...bugünlere ulaşabildiğini ben kendi adıma göremiyorum. Bu yani bu dediğiniz çok önemli. İşte biz de bütün formatı değiştirip bir telsiz çevrimine dönüştürmüştük zaten kendi <gülüyor> radyo şeyimizi. En azından iki ay boyunca başka hiçbir şey yapmadık tabii. Fakat orada gerçekten önemli bir toplumsal dönüşümün... ...önemli ipuçları yaşandı yani... Evet. ...bütün topluma e, tam sayfa ilanlar... ...verildi ve biz de varız... ...dedi ilk defa ben evet. görüyorum... ...kendi ömrü hayatımda... ...sivil toplumun... E, ...işte devlet her zamanki gibi yaraları... ...saracaktır siz bize bırakın... ...şeyini... E, ...söylemini hiç... ...hiçbir şekilde kabul etmedi, reddetti... ...ben de sizin gibi... E, ...o sırada hem o yoğun şeyin... ...içinde yaşarken bir yandan hepimiz... ...bir yandan da büyük bir umut... ...besliyorduk. Hatta... E, ...Profesör Bakır Çağlar'la... ...çok ilginç bir... ...tartışmamız olduğunu da hatırlıyorum. O da mütevazı ...yani fazla umutlusunuz... ...o kadar... ...ümit hmm. bağlamayın de, dedi. Ama gerçekten umutlu oluyorduk. Yani... E, ...çok yoğun yaşandı o günler. Ve radyo radyoda da çok yoğun yaşandı. Evet, o da haklıydı aslında. E, yani... E, bakmayın siz bunlar döner diye. <gülüyor> <gülüyor> de, ama kabul etmek de istemiyor insan. Ama Hı -hı. Bakır Bey şimdi yapmayın <gülüyor> <gülüyor> falan diyordu. Bakın koskoca kamuoyuna bildiriler filan var. Yani hem o haklıydı hem biz haklıydık. Aslında mücadelede böyle bir şeydi. Evet. Şimdi e, ne çalacağız? Ee, ben bir albüm getirdim. Philip Glass'ın The Tin Blue, Blue Line Dan, hmm. e, hypnotic Time... K ...kısacık bir parça... E, ...o zaman e, onu çalacağız... E, ...fakat... E, ...telefonu da verelim... ...lütfen bir bizim adımıza... ...telefonu da söyler misiniz? Evet... ...söylemeden çalmaya başladı bile... ...ama biz yine de duyalım sizden... Ş ...şöyle... Şuraya ...yazıyorum... E, ...radyomuza destek için... Hemen aramanızı bekliyoruz. 0212 343 41 41 Evet, Philip Glass. The Thin Blue Line. Evet, filmini... Görmedim. Ben, ben, ben. de göremedim, ne yazık ki. Ama e, albümüyle tanıdım. Errol Morris'in filmi biliyorsunuz. Evet, e, filmi de duydum. Bu, müziği de ilk defa dinliyorum ve çok Hı -hı. hoş. E, i̇ki albüm var. E, biri Music for The Thin Blue Line. Diğeri de e, The Thin Blue Line <gülüyor> Soundtrack. Film ee, ...o albümün üzerine... ...sesler bindirilmiş durumda... ...o çok daha etkileyici... Hı -hı. ...ve ben... E, ...hani bilmediğiniz dilde bir film... ...izlemenin tam tersi... ...izlemediğiniz bir filmin... E, ...soundtrack <gülüyor> dinleyerek... ...ama evet. bu soundtrackten öte... ...yani ses efektleri ve... E, ...oradaki tanıklıkların... E, ...sözlerini de... ...dinliyorsunuz müziğe bindirilmiş olarak... Ee, Konu da çok özetli. Madem girdik, e, e, 1976 yılında e, yol üzerinde bir cinayet işlenir, bir polis öldürülür. bir polis bir aracı durdurur ve kontrol etmek üzere yanına gittiğinde araçtan ateş edilir hmm. ve e, o arada yoldan geçen diğer araçlar, işte yakındaki barda oturan vesaire insanların hayal meyal tanıklıkları sonucu. Ölüme mahkum edilir Randall Adams isimli biri. Hmm. Ee, sonra infaz edilmemiştir henüz 11 yıl geçer. Erol Morris bu cinayeti araştırmaya başlar ve bunun üzerine bir film yapmaya başlar. Ve tek tek e, tanıklarla jüri üyeleriyle ilerliyor. İşte katil zanlısı ya da katilin yakınlarıyla konuşması onu bir yere götürür ki katil o değildir. Ve rastlantı sonucu katille yüzleşir. Ve katil onu öldürmekle tehdit eder. ve Velhasıl sonuçta gerçek ortaya çıkar. Adaletin yeniden kurgulanması üzerine, adaletin yanılgısı üzerine işte gerçekliğin farklı tanıklarca farklı yeniden kurgulanır evet, anlatılması üzerine bir, evet bir film evet <gülüyor> ee, sen bir şey soruyordun ee, şunu Emin söylemek istiyorum Emel Altan'la beraberiz onda da hatırlatalım Açık Radyo'da dinleyicimiz destekçimiz. Ee, sormaktan öte bir bilgi verme gereği duydum çünkü e, biz buradan çıktıktan sonra masum ve sakinçmen geleceklerdi ancak bir Hı -hı. E, e, herhalde stüdyolar ile ilgili bir uzama söz konusu olduğu için bugün maalesef katılamayacaklar özürlerini sizlere dinleyicilerimize. E, ...iletmelerini rica ettiler bizden. Biz de onu iletiyoruz şu anda. Ama hafta içinde e, ya da hafta sonunda bilemiyorum bu dokuz günlük özel yayın bitmeden önce... ...bizlerle birlikte olabileceklerinin sevindirici haberini de bununla birlikte vermiş oldular. Arada bunu da duyurmuş olalım dedim. Biz çıktıktan sonra Akın eldes ve Akıncan eldes burada sizlerden, dinleyicilerimizden destek istemeye devam edecekler. Oğluyla ilk defa da bir sürprizleri var. Evet. Onda kendileri açıklasınlar. Aslında evet. bir şey yapmayalım. Emin Bey çok teşekkür ben ederiz. ederim. Bizimle beraber olduğunuz için. İyi e, yayınlar. Nice gidiyorum. oyunlara e, beraber e, Nice destek alalım radyomuza. E, tekrar edelim numarayı. Lütfen yi. buyurun. 0212 343 41 41. Desteğinizi bekliyoruz.